Assalamu alaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artiesten, Arkadaşlar <gülüyor> mijn buurman. bu saatinde Tevafuk yani hier. ben e, Burada Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben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 Bahsettiğimiz hadis Abdullah ibn Mes'ud'un rivayet ettiği bir hadistir. Önce hadisi ben paylaşayım. An Ebi Abdurrahman Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh, kale Haddefene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve sadikul mesduk inne ahadakum يجمع خلقه في بتن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها en een ander komt niet in de handen van de jongeren, maar in de handen van de in de van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 gerçekten o yazılan rızık neyse kişi onu görür. Ve eceli. Zaten soru da bununla alakalıydı. Rızkı ve eceli. Dolayısıyla rızkı, eceli ve ameli, ameli ve şakiyyun ev sa'id şakimi yoksa sa'id mi olacağı yani bedbaht mı yoksa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 إن أحدكم لا يعمل herhangi bir cennet ehlinin ameli eder. Yani bir kişi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 ölmeye yakın veya öldüğü zaman e, cehennemliklere ait ameller işler böylelikle kitaptaki hüküm öne geçer. O halde bir de bunun tam tersi biliyorsunuz Allah Azze ve Cellem yine bunun aksini de haber veriyor. O da şu ve inna hadakum la yamelu bi amel ehlinar sizden birisi cehennem ehlinin amelleriyle amel eder.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 Bırakınız bizleri imtihan etmesini. Bizim imtihan edilmemiz, bizim kendimize şahit tutulmamız sebebidir. Yoksa yüce Rabbimiz, yâlemu ma bi̲n aidihim ve ma kalfahum, önümüzde ne olduğunu ve geriye ne bıraktığımızı bilendir. Yani Allah cüvanı ve Teala. Dileseydi insanları yaratırdı ve derdi ki haydi siz cennete sizler de cehenneme. O zaman eğer bunu yapsaydı ki Allah Azze ve Celle bunu yapsa idi mutlaka mutlaka kusursuz ve hiçbir insan zulme uğramadan bu yerini bulacaktı. Ancak yüce Rabbimiz eğer bunu yapsaydı insanlar diyeceklerdi ki ya Rabbi.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 Kim Sıla-i Rahim'de bulunacak ve Allah Azza ve Celle böylelikle o kişilerle ilgili e, kaderlerini tayin eder. Dolayısıyla biz bilmeyiz, biz Allah'tan ümit ederiz ki Sıla-i Rahim yaparak hem onun rızasını gözetiriz hem de onun rızasını gözetmekle beraber biz aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi bunun bizim rızkımıza etki edeceğini biliriz. Ancak bu Allah azza ve celle katındakinin değişeceği manasında değildir. Bunlara ecme beyne nusus diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun selefimizin takip ettiği eee nasların arasını cem ederek bunlardan hüküm çıkarma yoluna giderler ve dolayısıyla zaten derler naslar birbiriyle çelişmez.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 Ömrünü melek yazar, ondan sonra kişi sılay-ı rahimde bulunur, sonra onun ömrü birkaç sene artar veyahut sılay-ı rahimde bulunur. Onun rızkı biraz daha artar gibi bir şey anlamak doğru değildir. Ancak Yüce Rabbimiz bilir ki o sılay-ı rahim yapacak, onun ömrünü öyle takdir eder, onun rızkını da öyle takdir eder. Ne razı olsun. Ve hâdhî vallâhu a'l-emme sallallâhu ve ala nebîne Muhammedin ve alâ elî Muhammedin.